Evlatlık edinmenin e, gerçi dinimizde yeri yok ama e, evlatlık gibi şu an alınıyor çocuklar. Bundaki sakıncalar, sıkıntılı durumlar nelerdir hocam? Şimdi bakın e, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmadığı, inmediği dönemde e, Hicaz bölgesinde Mekke'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamber gönderilmeden önce evlat edinme vardı. Yani birisini evlat edindiği zaman onu öz çocuğu gibi sayarlardı. Mesela Peygamberimiz de Zeyd'i evlat edinmişti. Hı hı. Ee, Zeyd bin Muhammed deniyordu. Muhammed'in oğlu Zeyd deniyordu. Sonra e, evlat mesela e, evlatlık erkekse onu evlendirdiği zaman onun hanımı yani gelini de öz çocuğunun gelini gibi e, sayılıyordu. Yani e, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam mesela Zeydi, yani evlatlığını, halasının kızı Zeynep'le evlendirdi. Hı hı. Yani Arap geleneğine göre artık o Zeynep e, öz oğlunun çocuğu gibi, gelini gibi talak ediliyor. O gelinle evlenilmesi yasaktı. E, İslam dini e, bir başkasının çocuğunu evlat edinmekle öz çocuğu gibi olmayı kabul etmedi. Ayet-i Kerime indi. E, o sizin kardeşinizdir. Yani evlat edinliklerinizi kendi babasıyla e, anın. Yani mesela Zeyd bin Muhammed, Muhammed'in oğlu gibi değil de babası neyse onun adıyla anın. Eğer babasını bilmiyorsanız e, o takdirde onlar dinde kardeşinizdir. Ayet-i de yer aldı. Sonra Zeyd e, Zeynep'le şey yapamadı. Anlaşamadılar. anlaşamadılar. Boşandı. Boşanınca o Arap geleneğini, cahiliye geleneğini yıkmak, dinde böyle bir şey olmadığını göstermek için Cenab-ı Hakk'ın emirler, Peygamberimiz Zeynep'le evlendi. Böylelikle bu geleneği yıkılmış oldu. Dolayısıyla biz bir Müslüman olarak bakıma muhtaç, kimsesiz, annesi yok veya ölmüş, babası yok, ölmüş çocukları alırız yetiştiririz, okuturuz, meslek sahibi yaparız, evlendiririz. Ama onu soy kütüğümüze katıp mirasçılarımızın arasına dahil etmeyiz. Çünkü o bizim öz çocuğumuz değil. Tamam mı? Hı hı. Birisi bu. ikinciye dikkat edeceğimiz şey, e, yani ben bunu bebekken aldım, kucağımda yetiştirdim. Hani emzirme imkanı varsa, emzirse de e, süt çocuğu olsa problem yok. Amen, Ama amen. böyle bir şey de mümkün değilse, Ergenlik çağına geldiği zaman, yani blue çağına geldiği zaman e, bu mahrem namahrem ilişkisi var. Hani dinimizde bir erkeğin evlenemeyeceği kadınlar var. Mesela kızıyla, halasıyla, teyzesiyle evlenemez. E, kadının da e, hiçbir zaman evlenemeyeceği, ebediyen evlenemeyeceği erkekler var. İşte oğlu, amcası, babası, dayısı gibi. Bunlara biz mahrem diyoruz. Mahrem Haram kılınmış yani evlenilmesi ebedi hesabı demektir. Bir de namahrem var. Namahrem haram olmayan demektir. Yani dolayısıyla mesela bir kadın mahremlerinin yanında, diyelim ki babasının yanında, oğlunun yanında, kardeşinin yanında, amcasının yanında, dayısının yanında, evde başa açık durabilir mi? Cevap durabilir. Ama namahrem birinin yanında, söz diyelim amcasının oğlunun, dayısının oğlunun, halasının oğlunun, teyzesinin oğlunun yanında ki bunlar namahremdir. Hı hı. Mesela yanında başı açık durması doğru değildir. Dolayısıyla evlet edindiğimiz bir kimse büyüdüğü zaman ergenlik çağına geldiği zaman kız çocuğuysa erkeğe karşı, erkek çocuğuysa kadına karşı namahrem sayıldığından işte mesela bir odada ikisinin baş başa kalıp gecelemesi dinine uygun değildir mesela. Yani bu mahrem, namahrem İlişkisine özen gösterecek. Dikkat edilmesi ve gerekiyor. Ve bile soy kütüğüne katıp da onu babasından saklıyor. Şimdi Anadolu'da böyle bir gelenek var. Alıyor. O çocuk kimin çocuğu olduğunu bilmiyor. O ailenin çocuğu zannediyor kendisini. Bu doğru değil. Yani hmm. onu e, öz anne ve babasından koparmamak, onun soy kütüğünden almamak gerekir. Ama biz e, işte kimsizli bir çocuğu, yetim bir çocuğu Alı, büyütür, yetiştirir, okutur, evlendiririz, mal mülk sahibi yapabiliriz. Bunlar dinimizin teşvik ettiği şeylerdir. Evet.